Merhaba, Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet şirketi TAKA, 12 milyar dolarlık Afşin Elbistan Kömür Santrali projesini 2014'e ertelediğini duyurdu. Elektrik üretim aşı ile TAKA arasındaki Afşin Elbistan Kömür Havzası'nda 8 bin megawatt kapasiteli elektrik santrali yapımını içeren hükümetler arası anlaşma Ocak ayında imzalanmıştı. Enerji sektöründen yetkililer Reuters'e yaptığı açıklamada diyorlar ki kendileriyle ilgili edindiğimiz izlenime göre TAKA, Bu projeden çıkmayı düşünüyor. Greenpeace ise diyor ki Afşin Elbistan'ın halen dünyanın en kirli enerji tesisleri arasında yer aldığını biliyoruz. Yeni planlanan projenin tüm ünitelerinin kurulması halinde dünyanın insan eliyle gerçekleştirilen en fazla karbon salım kaynağı olacağını söylüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Şirketi TAKA'nın 12 milyar dolarlık Afşin Elbistan Kömür Santrali projesinin 2014'de ertelediğini duyurması üzerine Yapılan açıklamada şöyle deniyor. Taka'nın bu kararında sadece maliyetin değil, bölgede yaşanan gerginlik ve lignit sahalarının da rol oynadığı görülüyor. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan demiş ki kömür yatırımlarının Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtardığı her fırsatta hükümet tarafından söylenirken işin gerçek yüzünün hiç öyle olmadığı TAKA'nın çekilmesiyle bir kez daha su yüzüne çıktı. Aksu güneş ve rüzgar enerjisine yönelik yatırımların önünün açılmasını istedi. Dedi ki, Enerji Bakanı Taner Yıldız, TAKA olmazsa başka firma olur diyor. Oysa yabancı yatırımcılardan böyle kirli yatırımlara destek vermelerini beklemek yerine, güneş ve rüzgarının önünü açsaydı şimdiye kadar 15 bin megavatın üstünde enerji kaynağımız olurdu. 2013 Haziran ayında Türk yatırımcılardan, 8.900 megawattlık güneş yatırımı başvurusu gelmiş ancak EPDK tarafından reddedilmişti çünkü Türkiye'de güneşe verilen toplam yasal izin 600 MW. Aksu Türkiye'nin güneş ve rüzgar potansiyeli açısından Avrupa'da birinci sırada olduğunu hatırlatarak buna rağmen Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik sıralamasında ise Avrupa'da sonda yer aldığını sözlerine ekledi. İsveçli bilim insanlarına göre Jeotermal enerji depreme sebep olabilir. Toprağın derinliklerinde birikmiş ısının çıkarılmasına dayanan jeotermal enerji, yarattığı sismik dalgalarla depremleri tetikleme riski barındırırken, açığa çıkan sıvıdaki kimyasallarda canlı yaşamı tehlikeye sokuyor. Bilim insanları jeotermal enerji amaçlı yapılan kazıların yer sarsıntılarına neden olduğunu tespit etti. İsviçre'nin kuzeydoğusunda meydana gelen deprem sarsıntıları, jeotermal yatırım için yapılan kazıların durmasına neden oldu. İsveç Sismoloji, merkezi bu sarsıntıların yerin derinliklerinde birikmiş ısı kaynaklarının oluşturduğu enerjiyi ortaya çıkarmak için kullanılan jeotermal enerjinin yol açtığını tespit ettiler. NTV, MSNBC'deki habere göre sarsıntılar ilk olarak Colorado'da Rock Flats alanında 3 mil metre derinliğe atık suyun enjeksiyonundan sonra yakın şehirlerde pek çok sayıda depremin hissedilmesiyle saptanmış. Ayrıca Wyreki'deki jeotermal sahasında yüksek basınca gerçekleştiren re-injeksiyon sırasında bölgede de sarsıntılar yaşanmış. Ohaki sahasında ise 1987 ve 1992 yılları arasında yapılan sismik ölçümlerde üretim sırasında sismik aktivitenin düşük olduğunu saptamış. Bunun yanı sıra jeotermal sıvıda bulunan kimyasallar, hava, yüzey suları ve yeraltı sularına karışarak insan-hayvan ve tarımsal yaşama önemli ölçüde etkileme tehlikesi olduğu belirtiliyor. Dünyada jeotermal enerji rezervinin 5x10 üzeri 20 KON taş kömürü eşdeğer olduğu tahmin ediliyor. Bu devasa bir miktar. Türkiye'de 1962'den bu yana MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'nin zengin jeotermal kaynaklarına sahip olduğu belirlenmiş. Türkiye jeotermal kaynaklar bakımından dünyada şu anda 7. sırada. Özellikle Batı Anadolu'da yani Denizli Kızıldere, İzmir Seferihisar, Aydın Germencik, Çanakkale Tuzla, Afyon Gerek, Manisa, Balıkesir, Kütahya ve Simav da var. Yine Orta Anadolu'da. Kızılcahaman ve Kozaklı dolaylarında enerji imkanı var. Tabii bu kaynakları gördüğünüz gibi tedbirli kullanmak gerekiyor. Ağaçlı yol AVM tarlasına dönüşebilir. İzmir, Bornova'da yeşil alan statüsünden çıkarılarak Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün 90 dönümlük arazisi önümüzdeki ay satışa çıkıyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün Bornova Ağaçlı yol üzerinde yer alan 90 dönümlük arazisi 19 Eylül'de ihale usulüyle satılacak ilanlarda yeşil alan olarak gözüken arazinin yapısı ihale öncesinde ticaret ve konut alanına dönüştürüldü. Söz konusu araziye AVM yapılmasının önü açılırken ihaleyi kazanan firmanın milyon dolarlara varan rant elde edeceği düşünülüyor. Ağaçlı yol üzerinde pek çok kamu kurumunun büyük ölçekli arazilerinin olduğuna dikkat çekilerek olası bir AVM yapımının diğer kamu arazileri için de emsal olabileceğine işaret ediliyor. Gelişmeler üzerine tepkilerini sosyal medya üzerinden yansıtan Bornova halkı söz konusu gelişmenin İstanbul Gezi Parkı'na ABM yapmaktan farksız olduğuna dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve kentteki siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları satış işlemine ve imar planı değişikliklerine karşı hareketlenmiş durumda. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.